Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin Lisan ile kalp bir olmadıkça hiçbir kul mümini kamil olamaz. Namazını terk eden kimse vefat edince Cenâbe Allah'ı gasap sıfatıyla bulur. Hayırlı işlere delalet eden kimse o hayrı işleyen gibi sevap kazanır. Mazlumun duasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratı gibi semayı çabucak kaplar. Sadaka veriniz. Zira sadaka sizi cehennem ateşinden kurtarır. Cimrilerin azapsız cennete giremeyeceklerine Cenabı Allah yemin etmiştir. Bir mümin için din kardeşiyle Üç günden fazla konuşmamak helal olmaz. Cenab-ı Allah'ın rızası, Annenin babanın rızasında, Gazabı da gazaplarındadır. Bir insanın, Kendi eşine ve çocuklarına verdiği nafakası, Sadaka makamındadır. Komşusunun yiyecek bulamayıp da, Aç olarak yattığını bildiği halde, Yardımda bulunmayan bir zengin, Tam bir iman sahibi değildir. Sizin hayırlı olanınız yemekler ikram ederek aç olanları doyuran kimsedir. Vaat boş gibidir. Niyet ettiğin bir iş için kalbinde korku ve tereddüt olursa o işi yapmamalı. Kahkaha ile gülmek şeytandan gülümsemek tebessüm ise Rahman'dandır. Muhakkak ki insanların en ziyade cimri olanı karşılaştığı zaman Din kardeşlerine selam vermeyen kimsedir. Özürsüz üç cuma namazını terk edenler münafıklar güruhundan yazılırlar. İki kişi arasındaki düşmanlığı gidermek ve onların aralarını bulmak sadakaların efdalindendir. Sılay rahimi akraba ziyaretini terk eden kimsenin nasibini Cenab-ı Allah cennetten keser. Yemeklerin fenası bir velime yemeğidir ki, ona tok ve zenginler davet olunup, aç ve muhtaç olan fakirler ondan mahrum edilir. Doğruluk ve iyi hal üzerinde olanlardan dostlarınızı çoğaltınız. Zira onlar kıyamette size şefaat ederler. İhtiyarların kalbi iki şeyin muhabbetinde, iki şeyi sevmek hususunda gençtir. Bunlardan birisi çok yaşamak, ikincisi para toplamak. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Zinadan sakınınız. Zira zinada dört hal vardır. Bunlar yüzünde olan nuru cemali, rızıkta olan hayır ve bereketi giderir. Cenab-ı Allah'ın gazabını gerektirir. Ve uzun müddet cehennem ateşini icap ettirir. Zina gibi fuhşiyatın meydana çıkması, yeryüzünün sallanmasına vesile olur. Din kardeşini ayıplardan bir ayıpla ayıplayan kimse, o ayıbı bizzat kendisi yapmadıkça vefat etmez. Gıybetten sakınınız. Zira gıybetin verdiği zararın bir kısmı zinadan şiddetlidir. Yalan söylemek insanın yüzünü kara eder. İki şahsın arasını bozmaya çalışmak, ...kabir azabını gerektirir. Rüşveti veren ve alanın her ikisi de... ...cehennem ateşindedir. İstibra hususunda... ...takva üzere olunuz. Zira kabirde ilk hesap... ...küçük ve büyük abdest ile... ...necasetten temizlik hakkındadır. Allah korkusuyla ağlayan bir kimse... ...cehennem ateşine girmez. Selametini isteyen kimse... Susmayı ve konuşmamayı kendisi için lüzumlu kılsın. Bela ve musibet üzerine sabır ve tahammül edip, Cenab-ı Hakk'ın yasak ettiği söz ve işleri yapmamak ibadettir. Her kim ki dualarının kabulünü ve gam kederinin giderilmesini murad ederse, sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. Cenab-ı Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Aç bir karnı doyurmaktan efdal, nafile bir amel ve ibadet olamaz. Rızık ecel gibi Cenab-ı Allah'ın kulunu arar, nerede olsa bulur. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. Duasının kabul olması için ısrarla ve fazlaca yalvaranları Cenab-ı Hak sever. Muhakkak ki Hak Celle ve Ala Hazretleri, genç olan tevbekârları sever. Uyku için yatağa yatarken evvela Fatiha, sonra ihlas-ı şerifi okuduğun zaman ölümden başka her şeyden emin olursun.